Faziletli kadınlar kendi evlerinde çalışmışlar. Zamanımızda olgun bir kadın tesettüre riayet ettiği, beş vakit namazını kıldığı halde ev işlerinde zafiyeti varsa kocası ona tahammül göstermez. Hatasını yüzüne vurur. Hüsnü muaşereti bozuncaya kadar da iki de bir azarlar. Erkek tahammül gösterdiği takdirde bu sefer kadın fırsat kullanarak dışarıda süslü püslü elbiseleri giymeye Çalımlı çalımlı yürümeye başlar. Dünürlerden erkek tarafı, Kadını akrabasından engellemeye, ayırmaya çalışırlar. Böylece kadın tarafı da, Erkeği kendine bağlamaya, İhalinden koparmaya çalışırlar. Bu doğru değildir. En çok kavga da buradan çıkar. Her şeyden evvel insan, Karşısındakinden ne gibi iyilikleri talep ediyorsa, Onun aynısını yaparsa, Ahlak olarak ne gibi şeylerden rahatsız oluyorsa, onu da terk ederse hiç kavga olmayacaktır. Şu bir gerçektir. Hak istemeyi herkes becerir. Ama hak vermeyi kamil müminden başkası beceremez. Halbuki mümin demek emin demektir. Alacaklı olduğu zaman yumuşak davranarak birçok haklarından feragat eder. Verecekli olduğu zamanda da asla tehir etmez. Vaktinde ve yerinde borcunu öder. Vazifesini yapar. O zaman düşünmelidir. Her şeyden evvel erkeğin anası babası varsa anasının babasının hakları hanımının haklarından öncedir. Kadın evlendikten sonra üzerinde ebeveyninin hakları yoksa da sıla hakkı vardır. Erkeğin onun sıla hakkını engellememesi lazımdır. Hasılı bazı hatalardan göz kapatmak, bazısını afuv etmek gerekir. Hizmet ve vazifeler paylaşılır. Ehlik yapmakta yarışılır. Hatalardan göz kapatılır, afuv edilir. Hadis-i şerifte "İnne li hakkan ve inne li hakkan inne li hakkan inne li hakkan inne li hakkan." Gerçekte gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Gerçekte bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Gerçekte eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Gerçekte misafirlerinin, ziyaretçilerinin senin üzerinde hakkı vardır. Ve gerçekte halis dostunun da senin üzerinde hakkı vardır. Diğer bir hadisi şerifte, İnne li rabbike aleyke haqqan, ve inne li nefsike aleyke haqqan, ve inne li ehlike aleyke haqqan, fea'ti kullezî haqqin haqqahu. Şübhesiz senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır, nefsinin hakkı vardır, iyalinin hakkı vardır. Artık her hakkı hak sahibine ver diye buyurulmaktadır. Binaen aleyh tehir etmek sizin hakları hak sahibine vermek gerekir. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu diyor ki, Ben Ali huzurdaydım. Ansız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eyü şeyin hayrun lil mer'ati, kadınlar için hangi şey daha hayırlıdır diye ashabından sordu. Hepsi sukut ettiler. Eve dönünce Fatıma'dan ''Kadınlar için hangi şey daha hayırlıdır?'' diye sordum. La yara hunnel ricalu'' ''Erkeklerin onları görmemeleridir'' dedi. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. ''İnne Fatıma tebidatun minni'' ''Fatıma benden bir parçadır'' buyurdu. Yani kadının örtüsüz olarak erkeklere görünmemesi, namaz kılması kafidir. Bir kadın evin dışında tesettüre riayet ediyorsa, namazının üzerinde de muhafazakar olduğu takdirde erkek daima ona latifeler söylemelidir, teşekkür etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, اَيُّ النِّسَاءِ Hayrun Hangi kadın daha hayırlıdır? denildi. اَلَّتِ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَا وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَا وَلَا تُخَالِفُهُ ف۪ي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ Kocası kendisine baktığı vakitte kocasını sevindiren, kendisine mubah bir iş emrettiği vakitte ona itaat eden, kocasının hoşlanmadığı şeyle kocasına kendi nefsi hakkında ve malında muhalefet göstermeyen olgun kadındır buyurdu. İşte böyle olgun ve hayırlı bir kadına kocası da saçların ne güzel, dudakların daha güzel, her şeyin güzel diyerek teşekkür etmelidir. Zira kadında aranılan şu hasletlerdir. İsa cıllıtıl merâte kamsıha ve çamet şehrha ve hafızat fırjha ve aitâat zâjha, qid lha udhukul il cennete min eyi abwâ bil cenneti şi'ati. Kadın 5 vakit namazını kıldığı farz orucunu tuttuğu ırzını koruduğu ve kocasına boyun eğdiği zaman kıyamet gününde ona hadi gir cennete, cennet kapılarından hangi kapıdan istersen denilir buyrulmuştur şu halde kocasına itaat ederek tesettür ve namaza riayet eden şehitlerin sevabını almıştır. Hadis-i şerifte innehu leysa min imraatin ata'at wa addat haqq zawjiha wa tadhkuru hasanatu ve la takhunu fi nafsiha ve malihi illa kana baynaha ve bayna shuhada'i فإن كان زوجها مؤمناً حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداءي Gerçek şu ki, kocasına boyun eğen, kocasının hakkını ödeyen, kocasının iyiliklerini dile getiren, gerek kendi namusu hakkında ve gerekse kocasının malı hakkında hiyanet etmeyen hiçbir kadın yoktur ki, cennette onun derecesiyle, şehitlerin derecesi arasında bir dereceden başka bir fark olmuş olsun. Eğer kocası gerçek bir mümin ve güzel huylu olursa, artık cennette yine o onun kocasıdır. Aksi takdirde, Allah Teala o kadını şehitlerden birisiyle evlendirir diye buyrulmaktadır. Hiyanetsiz kocasına boyun eğen, hakkını ödeyen, iyiliklerini dile getiren, kendi namusunu ve kocasının malını koruyan muhsine bir kadına teşekkür etmeyen erkeğin kulağı uzundur ve kafası şapkaya yarar. Erkeğe nazaran hadisi şerifte "Ma ikramehunna illa kerimun ve ma ehanahunna illa laimun." Şeref ve haysiyet sahibinden başkası kadınlara ikram etmez. Alçak ve düşük kimseden başkası da onları tahkir etmez ve küçük görmez Buyrulmaktadır. Kadına nazaran ise diğer bir hadisi şerifte beyat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ''Ella ne ezvacekunne'' ''Ve zevcelerinizi aldatmamanız üzere beyat edin'' demesi üzerine ''Bizim kocalarımızı aldatmamız nedir?'' denilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "En ne bimalihi ghayrihu." Kocasının malını gayrine vermekle diye buyurdu. Dikkat edilsin. Allah Teala "Ve ashiruhu hunne bil Onlarla iyi geçinin buyurarak kadınlarla hoş geçinmeyi emretmiştir. Hadis-i şerifte de kadınların ufak tefek hatalarının yüzlerine vurulmasından sakındırılmıştır. لَا تَضْرِبُوا اِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ اِنَاءِكُمْ فَاِنَّ لَهَا اَجَالًا كَاَجَالٍّ نَاسِ Bardak ve kapkacakların kırılması üzerine kadın hizmetçilerinizi dövmeyin. Zira insanların ecelleri olduğu gibi onların da ecelleri vardır Buyrulmaktadır. Çünkü dövmeyin, ayıplamayın demek oluyor. Hizmetçiler hakkında hüküm böyle ise evin kadına hakkında nasıldır? Kadının evinin işini görmesi, farz değilse bile fazilettir. Bazı ulema vaciptir dediler. Böylece başta Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha olmak üzere faziletli kadınlar kendi ev hizmetlerini yapmışlardır. Nitekim hadisi şerifte Tahfe el-Gifari radıyallahu ta anhu diyor ki: "Atana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu fi sufte ba'del المغرب فقال يا فلان انطلق مع فلان ويا فلان انطلق مع فلان حتى بعث خمسة أنا خامسهم فقال قوموا معي ففعلنا فدخلنا على عائشة وذلك قبل أن ينزل الحجاب فقال يا عائشة أطعمينا فقربت جشيشة ثم قال يا عائشة أطعمينا فقربت حيسا ثم قال يا عائشة إسقينا فجاءت بعس فشرب ثم قال يا عائشة إسقينا فجاءت بعس دونه ثم قال إن شئتم نمتم عندنا وإن شئتم أتيتم المسجد فنمتم فيه قال فنمنا في المسجد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فأصابني نائما على بطني فكرضني برجله فقال veli hadi hadi nemetun yakrahahullahu akşam namazından sonra suf ve denilen yerde idik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek benim de beşincisi bulunduğum dört kişi kalıncaya kadar Ey filan sen filan kimseyle beraber git Ey filan sen filan kimseyle beraber git diye onları gönderdi Sonra kalan beş kişiye ''Benimle beraber kalkın.'' dedi. Beraber kalktık. Aişe'nin evine girdik. O zaman henüz hicab ayeti inmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Aişe, bize yemek getir.'' dedi. Aişe radıyallahu taala anha, bir kap etli bulgur pilavı bize takdim etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, ''Bize yedir.'' dedi. Âişe radıyallahu anha bir kap pelte bize takdim etti. Sonra, ''Ya Âişe, bize su getir.'' dedi. Âişe radıyallahu teala anha topraktan yapılmış büyük su bardağıyla su getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti. ''Ya Âişe, bize su getir.'' dedi. Âişe radıyallahu teala anha daha küçük bir bardakla su getirdi. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, İsterseniz burada uyuyun ve isterseniz mescitte uyuyun dedi. Biz mescitte uyuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin sonunda bize geldi. Ben de karnım üzerinde uzanarak uyumuş halimdeydim. Ayağıyla bana verdi. sonra ne oluyor sana bu uzanışla uyuyorsun Allah'ın hoşlanmadığı bir uzanıştır bu diye buyurdu. Önceki şeriatlere uygun olarak ev hanımlarının yemekleri erkeklerin eline vermeleri, erkeklerin elinden alıp sofradan misafirlerin önüne koymaları adeti öteden beri devam ediyordu. Bilahare Hicap ayeti indikten sonra erkeklere görünmeksizin diğer ifadeyle tesettüre riayet edildiği halde vakar üzere ev hanımının Yemekleri Kapıya Kadar Getirmesi Kapıda Mahremlerinden Birinin Yahut Kocasının Onun Elinden Alıp Misafirlerin Önüne Koyması Mahremi Yahut Kocası Misafirlerin Yanında Bulunmadığı Takdirde De Ev Hanımının Yemekleri Kapının Önüne Koyması Misafirleri Haberdar Etmesi Gözden Kaybolması Sonra Misafirlerin Yemekleri Almaları Yedikten Sonra Kap kacakları kapının arkasına koymaları adeti halen bazı yerlerde devam ede gelmektedir. Erkeğin evin dış işlerini, ev hanımınınsa evin iç işlerini görmeleri, vazifeyi taksim etmeleri de meşrudur. Nitekim kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdiği zaman, kadra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alibnatihi Fatime bkhidmatil beyti وَقَضَى ala عَلَى عَلِيِّنْ بِمَا kana خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْخِدْمَةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhuya, evin dışında bütün işleri görmesiyle, Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala anha ya da, evin içindeki hizmetleri görmesiyle hükmetmiştir. Bilahare, Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu anasına, İkfi Fatime'ye hizmete haricen ve tekfiki هي العمل في البيت والعجن Sen evin dışındaki işlerle yetin, Fatıma da evin içinde hamur yoğurmakla, ekmek pişirmekle, el değirmeninde un öğütmekle yetinsin demiştir. Bunun üzerine Fatıma radıyallahu taala anha evin içindeki işlerle meşgul oluyordu. Boş durmuyordu. Hz. Ali bulunmadığı vakitte evin dışındaki işleri Hazreti Ali'nin anası yapıyordu. Kaynana daha yaşlı olduğu için dış işlerde, gelin daha genç olduğu için evin içinde çalışması güzeldir. Her halükarda evin içinde kadının ev işiyle, el işiyle meşgul olması şereftir. Aynı zamanda kadının el işiyle uğraşması sinir hastalıklarını engeller. Tecrübeliler öteden beri erkeklerden iyi ve hayırlı adamların işi terziliktir. Hayırlı ve iyi kadınların işi ise kirmen kullanmaktır dediler. Yani kirmen, ip bükmek, örmek aletleriyle çalışmasıdır. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha, peygamberin kızı iken kendi evinin işinde çalışmıştır. Gerek evin içerisinde erkeğin kadına, Kadının erkeğe yardım etmesi Gerekse komşunun komşuya yardım etmesi de meşrudur Nitekim Bilal radıyallahu teala anhu Bir sabah namazında geri kalmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Bilal Ma habeseke Seni geciktiren ne ki buyurmuş Bilal Efendim Fatıma'nın evinden geçerken Un öğütmekle meşgul iken Çocuğunun ağladığını işittim bunun üzerine ona dedim ki, ''İstersen el değirmenini bana ver, ben senin yerine un öğüteyim. Sen benim yerime çocuğa bak. İstersen ben çocuğa bakayım, sen benim yerime el değirmeniyle un öğüt.'' Fatıma radıyallahu ta'ala anha bana, ''Çocuğuma ben senden daha fazla merhametliyim.'' dedi. Derken bu iş beni engelledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Rahimtehâ'' Rahimekallah, sen ona merhamet etmişsin, Allah da sana merhamet etsin, diye dua etti. Hasılı, yuvayı dişi kuş imar eder. Erkek, dış işlerine çalışır, kazanır, idare eder. Dikkat ediliyor mu? Peygamberin zevcesi, Sıddık'ın kızı Sıddık'a Aişe radıyallahu teala anha ve kainatın eşrefinin kızı Hazreti Fatımatü Zehra, radıyallahu ta'la anha, kendi evlerinin işinde çalışıyorlar. Bilal radıyallahu ta'la anhu, yolda Hazreti Fatıma'nın çocuğunun sesini işitince, dayanamıyor, halini soruyor, gidiyor, kendisine yardım ediyor. Hazreti Ali radıyallahu ta'la anhu şöyle buyurmaktadır. Ben Resulullah'ın kızı Fatıma radıyallahu ta'la anha'dan söz açayım mı? Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehli içerisinde en sevimli kızı Fatıma idi. O da yanımdaydı. El değirmeni çevirmekten avuçları kabarcıklarla dolardı. Kuyudan su çekmekten gerdanında ip izi vardı. Evini süpürmesinden elbisesi toz toprak içerisinde kalırdı. İş böyle iken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirildi. Ben kendisine, Babana gitsen, bir hizmetçi istesen dedim. Fatıma radıyallahu ta'ala anha gitti. Erkeklerin Resulullah'la konuştuklarını görünce utanarak evine dönmüş. İkinci gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi. مَا hacetuk. حَاجَتُكُ İhtiyacın neydi ki geldin, döndün diye sorduysa da Fatıma radıyallahu anha utancından sükut etti. Ben dedim ki, ''Ya Resulallah, ben sana söyleyeyim.'' El değirmenini çeke çeke, ellerinde izler bıraktı. Su tulumlarını çeke çeke, boynuna iz yaptı. Hizmetçiler gelince, ''Ben dedim, sana yani peygambere gelsin, bir hizmetçi istesin, bu sıcakta yorgunluktan kurtulsun.'' diye. Bunun üzerine, ''İtteqillâhe ya Fatime ve eddî feridata rabbik ve Ameli amele ehlik, وَإِذَا ki fesebbi heysellaten ve selasine Vahmedi selaten ve selasine ve kebiri erbain مِئَةٌ selasine خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ lekemin عَنِ Kaletraditu وَعَنْ رَسُولِهِ Allah'tan kork ve korun Fatıma! Rabbinin sana farz kıldığı ibadetini öde Hane halkının çalışması gibi çalış Yatağına girdiğin zaman 33 kere 33 kere elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Bununla yüz tamamlanır. İş bu tesbih, tahmid ve tekbir sana hizmetçiden daha iyidir.'' diye buyurdu. Bunun üzerine Fatıma, ''Allah'ın ve onun Resulünün hükümlerine razı oldum.'' dedi. Fatıma radıyallahu teala anha, Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Mi daima virt edindi. Bundan böyle bütün işlerinde ruhaniyeler yardım ediyorlardı. Yani Allah'ı tenzih ederim. Bütün güzel övgüler ona mahsustur. Allah Teala'dan başka hiçbir mabud, mahbub ve ilah yoktur ve Allah Teala en yücedir. En büyüktür. Günahları terk etmekte güç, hareket, ibadetlere devam etmekte kuvvet, ali ve azim olan Allah'tan başkasıyla değildir. Pek adetim değildir ama, havas kitaplarında şuna rastladım. Mutfak işlerinde bir kadın bunu daimi virt edinirse, pişirdiği yemekler ruha şifa verir, sofraya bereket getirir kuvvetli ise melekler yardımına gelir, zayıf ise cinler yardımına gelir, hizmet ederler, işlerini görürler. Şöyle ki, yarım saatte 5-10 kadının işini görür. Kendisi çalışır ama 5 kişinin 10 kişinin göreceği işi görür. Daha da zayıf ise yine sinir sistemi kuvvetlenir, kolayca yorulmaz. Daha başka şeyler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı Esma radıyallahu ta'ala anha, ev işini görmekle beraber dış işlerinde de kocası Zübeyir radıyallahu ta'ala anhuya destek ve yardımcı idi. Şöyle anlatmıştır. Zübeyir'le evlendim. Atından başka hiçbir malı yoktu. Atına bakıyordum. Yem veriyordum. Tımar ediyordum. Ham hurmaları su çeken devesine dövüp yem yapardım. Sulardım su çekme kovasının urganını bükerdim. Bununla beraber hamur yuğurup ekmeklerini pişirirdim. Ancak ekmek pişirmeyi iyice beceremediğimden, ensarlardan samimi, sadık kadınlar vardı. Onlar bize ekmek pişirirlerdi. İkide bir, Resulullah'ın bize ayırmış olduğu üç fersah uzaklığında bahçeye giderek, ham hurmaları sepete doldurup eve kadar taşıyordum. Hatta bir seferinde, Yolda gelirken beraberinde ashabı olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rastladım. Beni terkisine bindirmek üzere devesini çöktürerek beni çağırdı. Bundan çok utandım, sıkıldım. Zübeyri ve kıskançlığını hatırladım, binmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekingenliğimi hissedince beni bıraktı gitti. Eve geldim, bunu Zübeyre söyledim. Zübeyre şöyle dedi. Allah'a ant olsun senin ham hurma dolusu sepeti taşıman bana beraberinde ashabı olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisine binmenden daha ağır geliyor. Ama ne yapayım? Bir müddet sonra babam Ebubekir radıyallahu ta'ala anhu bana bir hizmetçi gönderdi de Zübeyir'in atına bakmaktan ve üç fersah uzaklıkta bahçeye gidip ham hurma sepetini taşımaktan kurtuldum. Ve vallahi köle olup azat edilmişçesine sevindim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ela uhbirukum bi rijalikum fi'l cenneti? قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "Ennebi fi'l cenneti ve's siddiqu fi'l cenneti. Ve'r racul yazuru ehahu fi nahiyyetil misr la yazuruhu illa lillahi fi'l cenneti. Ela uhbirukum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 Nebiler cennettedir. Özünde, sözünde ve fiilinde dost doğru olan sıddıklar cennettedir. Şehrin kenarındaki mümin kardeşini sadece Allah için ziyaret eden adam cennettedir. Dikkat edin, cennetteki kadınlarınızdan size haber vereyim mi? buyurdu. Ashab, evet ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kocasına çok sevimli olan, çok doğurgan kadındır. Şöyle ki, kendisi öfkelendiği yahut kendisine bir kötülük yapıldığı yahut kocası ona öfkelendiği zaman şöyle der. İşte benim elim senin elinde. Sen razı oluncaya kadar gözümdeki çapaklara sürme sürmem buyurdu. Yani kadın, kocasının öfkesini, yorgunluğunu gidermek için latife sözler söyler. Yine bir hadisi şerifte ''İnneme dünya meta'un ve leyse min meta'i dünya şey'un efdala el mer'ati salihati'' Dünya emtiadan, zevk-ü sefadan başkası değildir. Dünya emtiyasından, saliha bir kadından daha faziletli hiçbir şey yoktur. Diğer bir hadisi şerifte ''Erba'un men u'tiye hunne fekad u'tiye khayrat dünya vel ahira'' ''Kalben şakiren'' وَلِسَانَنَ ذَاكِرًا وَبَدَنَا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لَا تَبِغِيْهِ حَوْبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ Dört haslet var. Kime verilirse, kendisine dünya ve ahiretin en hayırlısı verilmiştir. Şükredici kalp, zikredici dil, bela üzerine tahammül gösteren beden, kendisinin namusuna ve kocasının malına hiçbir zararın gelmesini istemeyen kadın buyurulmaktadır. Tabii ki böyle bir kadın hem iyalinin hem toplumun refahını temin eder, iyalini ve toplumu mutlu kılar. Böyle bir kadın cennetli olmakla beraber dünyada da toplumun manen değeri biçilmeyen tacıdır. Nitekim hadisi şerifte مثelü'l mer'ati s-salihati inda'l-raculi kemethelü'l-taci'l-mutehavvisi bil-zehebi ala ra'si'l-meliki وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُوءٍ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحَمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ Adamın yanında saliha bir kadının misali, kralın başında altınla süslü taç gibidir. Salih adamın nezdinde kötü bir kadının misali ise, yaşlı bir adamın sırtında ağır bir yük gibidir, diye temsil buyurulmaktadır. Salih'a kadın, Büyük nimetlerden biri olduğu gibi kötü kadın da büyük belalardan biridir. Bundan böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ela uhbirukum bi thalathil fawaqiri: İmamun cairun in ahsanta lam yashkur ve in asa'te yaghfir ve jaru su'in in ra'a hasanatan gattaha ve in ra'a sayyi'atan afshaha ve su'i" İn şehittehe gâlabatke ve in gıbte anhe hânetke. Dikkat edin! Size üç beladan ve o belaların neler yaptığından haber vereyim. Zulmeden hükümdar. iyilik yapsan teşekkür etmez, hata etsen örtbas etmez. Kötü komşu. iyilik görse gömer, kötülük görse ifşa eder. Kötü kadın yanında bulunsan ikide bir seni kızdırır ondan gayip olsan sana ihanet eder Başka bir hadisi şerifte Min saadet ibni ademe 3 ve min şakaveti ibni ademe 3 Min saadet ibni ademe el mer'atu sâliha ve el meskenu sâlihu ve el merkebu sâlihu ve min şakaveti ibni ademe el mer'atu süu وَالْمَسْكَنُ السُّءُ merkebü السُّءُ Üç haslet, Adem oğlunun mutluluğundan, üç haslet, Adem oğlunun şekavetindendir. Adem oğlunun mutluluğu, saliha kadın, yararlı bir ev, yararlı binektir. Adem oğlunun şekaveti ise, kötü bir kadın, kötü ev ve kötü binektir. Diğer bir hadisi şerifte de, اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا